19. Dinleyici Destek e, özel Yayınında merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün 10 yıldır parçası olmaktan mutlu olduğumuz, kolektif oluşuma iyi ki dediğimiz özel bir gün. Bugünü 10 yıldır pek çok kere programımıza konuk ettiğimiz akademisyen yazar Özgür Müftüoğlu ile e, paylaşmak istedik biz de. Yayınımıza hoş geldiniz Özgür Hocam. Teşekkür hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, Dilerseniz son 10 yıllık e, süreçle e, emeğin gündemi Türkiye'den yani dünden bugüne doğru e, nasıl evrildi, ne gibi dönüşümler geçirdi e, diyerek sohbetimize dilerseniz başlayalım söz sizde. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar. Nice 10 yıllar diliyorum şimdiden. E, Aslı geçtiğimiz 10 yıl e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en kritik e, dönemi. Gerçi bu hep söylenir. Yani hep bir geçiş yaş içinde yaşanılan dönemin çok kritik olduğu söylenir ama bu gerçekten geçtiğimiz 10 yıl önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonraki 10 yıllar içinde belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi 2012 tabii bir 10 yıl geriye gittik başladığımız zaman öncelikle şunu özellikle belirtmek lazım. Bundan önceki 10 yıl AKP hükümetinin de ilk 10 yıllıydı. Ve AKP hükümeti ilk 10 yılında e, bildiğiniz gibi işte bu şeyin Kemal Derviş'in e, hazırladığı, altyapısını hazırladığı yapısal uyum programını hayata geçirdi. Tek güçlü birlikler olarak geldi ve e, bunları hayata geçirmişti. E, ve o sıraca eder hep genellikle e, hem işte Dünya Bankası, işte efendim Dünya Ticaret Örgütü'nün bağlantıları ve, ama çok özellikle de Avrupa Birliği eşgüdüm içerisinde getiriliyordu ve bu dönemde getirilen bütün düzenlemeler bunların büyük bir çoğunluğu efendim neoliberal politikaların parçasıydı ve özü itibariyle e, hani e, bugünün de aslında hazırlayan koşullardı ve bu çerçevede baktığımız zaman bunların birçoğu Avrupa Birliği müktesabatına uyum adı altında getiriliyordu ve hep bir genel şey bir demokratikleşmenin de beraber geleceği düşüncesi vardı. Avrupa Birliği'ndeki sosyal koşulların iyileşmenin Türkiye'ye de yansıyacağı düşünülüyordu. Özellikle işte sosyal güvenlerde. Dolayısıyla demokratik kitle örgütlerinin ve sendikalarında bu noktada AKP hükümetini hep bir Hoşgörüyle baktıklarını, getirilen düzenlemeler olumsuz dahi olsa, hoşgörüyle baktıklarını e, görüyoruz. Fakat 2011'den sonra, 2011 seçimlerinden sonra süreç biraz değişmeye başladı. Aslında tabii daha öncesinde işte Cumhurbaşkanlığının Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olması, 2010'daki referandumla beraber, SSK ile beraber yasama e, organını yürütmeye bağlı hale gelmesi ve yavaş yavaş böyle bir yasama yürütmenin tek elde toplanmaya başladığı bir süreci işaret ediyordu 2012'lere geldiğimiz zaman ve bu dönemde artık yavaş yavaş geçen 10 yıldaki AKP'nin geçen 10 yılda uygulamış olduğu politikaların toplumsal yansımaları ...gözükmeye başladı. Yani hem sağlıkta, işte sosyal güvenlik sistemindeki... ...olumsuzluklar görülmeye başladı. Hem de emek piyasasındaki esneklik, esnek çalışma... ...güvencesizlik derinleşmeye başladı bu süreçle beraber. Ve bunun sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ve bununla beraber de birden biz işte AKP hükümetinin... ...birden dil değiştirdiğini görüyoruz. Mesela ben Maaş'tan 2012'de şu açıklamayı yapıyor... Avrupa Birliği'nin kırık aynası bizim için yol gösterici değildir. Yani bir Avrupa Birliği'nden şeyleri atma, aradaki bağları atıp kendi yoluna devam etme. Yani o şeyin çizdiği, söylediğin adını. Hani hem bir taraftan neoliberal politikalar ama bu taraftan da işte liberal demokrasinin bir takım kural ve kurumların da uygulaması beraberinde getirdiği şeyleri, bağları atıp sırlıp başka bir yola dönüştüğü bir sürece denk geliyor. Ve bu dönemde Dışişleri Bakanı e, Ahmet Davutoğlu ile beraber e, Yeni Osmanlıcılık e, politikaları işte getiriliyor ve Suriye başta olmak üzere dış e, politikada bir yön değişikliği, ciddi anlamda bir yön değişikliği yapılıyor. Ve bu süreç gene aynı zamanda içeride de KCK operasyonları Hızla e, sürdüğü, sendikalar üzerine özellikle bu konuda kesk üzerine e, önemli işte kesk yöneticilerinin e, tutuklandıkları, gözaltına alındıkları falan bir süreci bununla beraber görüyoruz. Yani 2012 aslında bir e, rota değişikliğinin de başladığı bir dönem olarak bunu e, görebiliyoruz. Bu dönem aynı zamanda emek açısından da çalışanlar açısından da önemli bir dövüş, dönüşme işaret ediyor. Ben şöyle bir karşılaştırma için birkaç rakamı 10 e, yıl öncesiyle 10 yıl e, bu, bugün arasındaki bağlantı yapmayı çalıştım. 2012'de Nisan ayında dolar 1.8 Türk lirasıymış örneğin. Bugün baktığımız zaman işte 14.7, 14.8, 15 civarında seyrediyor. Asgari ücret 886 Türk lirasıymış. Bugün biliyorsunuz 4.250 lira. Peki asgari ücret kaç dolarmış diye baktığınız zaman 2012 yılında 492.5 dolar asgari ücret. Bugün itibariyle baktığımız zaman 283 dolar asgari ücret. Yani arada 210 e, dolarlık bir e, negatif fark var. Yani bu neyi gösteriyor? E, yoksullaşmayı gösteriyor. Emek sömürüsünün yoğunlaştığını gösteriyor. Dolayısıyla herhalde bütün şeyle baktığınızda bu sürecin e, geçen 10 yılın emekçiler açısından bir özeti gibi aslında. E, bu e, ücretlerin nerelerden nereye geldiğini e, göstermesi bakımında. E, tabii bu enflasyon mesela hani bugüne de geleceğiz. O dönemde enflasyon ne kadarmış diye bakıyor. Tük tüketici Fiyatları Endeksi %6.16. 2012 yılındaki Tüketici Fiyatları Endeksi. Bugün Türkiye'de baktığınız zaman TÜİK'in açıkladığı 161 biliyorsunuz. Ama işte enflasyon araştırma grubu gibi bir takım bağımsız kurumlar bunun %41, %41, %42'ye kadar çıktığını görüyor. Biz zaten marketlerde, pazarlarda bunun çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani burada geçtiğimiz 10 yıl içerisinde belki daha önceden hiç bu kadar, hiç olmadığı kadar bir yoksullaşmanın, hızlı bir yoksullaşmanın gerçekleştiğini görüyoruz emekçiler açısından. Bu dediğim gibi, bu süreç sadece bir ekonomik değişim ya da sadece üretimden alınan payın azalması diye tek başına ele alınmak pek mümkün değil. Bunu biraz önce de girişte de söylemeye çalıştığım gibi sürecin dönemin ekonomik siyasettiyle de, siyasetindeki değişimle de birlikte değerlendirmek lazım. Çünkü bunlar bu geçen 10 yıldaki dönemler. Bu emekçilerin e, e, haklarındaki gerileme, e, yoksullaşma hatta büyük ölçüde hani neredeyse sefaletin sürüklenme diyeceğiz. Çünkü gerçekten açlık sınırının mesela Türkiye'nin, Türk açıkladığı açlık sınırı en son 4928 lira asgari ücret 4250 lira. Yani hiçbir şekilde bu kadar büyük bir yoksulluk, e, açlık sınırı gözükmüyor. Yoksulluk 16 bin lira Türk Lirisi diye gözüküyor. Bugün bir ailede 4 kişi asgari ücretli çalışsa ancak yoksulluk sınırına gelir. Ya yani dört kişinin dördü de en az asgari ücretli çalışırlarsa ancak yoksulluk sınırını aşmış oluyorlar bir aile için. Yani böylesine bir derin bir yoksullaşma sürecini beraberinde izliyoruz. Şimdi bu sürece nasıl gelindi? Nasıl? Bunun iki yönü var. Bir tabii siyasetli yönü var. Devletin buradaki yeri ve rolündeki değişimler, dönüşümler var. Ama bunun karşısında da sınıf. Mücadelesinin durumu var, nereye gittiği var. Biz bu geçen 10 yıl içerisinde e, sürekli olarak e, istif işte sınıfı mücadelesini baskı altına alacak daha giderek otoriterleşen bir siyasi irade görüyoruz. İlk başlarda hani şeye kadar getirmiştim 2012'ye kadar bu siyasi gelişmeler çok hızlı bir şekilde işte birden 2013'te. Bir çözüm süreci geldi. Değil mi? Hani ondan sonra başladı. 2013 ile beraber. Ondan sonra bir çözüm süreci başladı. O süreç Büyük ölçüde aslında hem işçi hareketlerini hem de gezide olduğu gibi gezi gibi gençlik hareketini veya işte onun dışındaki daha çok e, demokratik hareket diyelim yani bütün kitle hareketini kitleyi harekete geçirecek bir süreci beraberinde getirdi. Çünkü ciddi anlamda Türkiye'de e, Kürt meselesi ve bu süreçteki politikalar aslında diğer alanlara da sınıf mücadelesine de yansıyor. Oradaki bir rahatlama, bir toplumsal uzlaşma, bir toplumsal barışın umudunun olması, ışığının görülür gibi olması bu rahatlama, bu mücadelelerde de bu süreç içerisinde bir artışa, bir yükselmeye neden oldu. Böyle bir geliştirme süreci var ama yine bu süreç içerisinde metalde bir takım direnişler oldu. Türk Hava Yolları grevi vardı hatırlarsınız. Yani bir birçok alanda şişe eylemlilikleri artmaya, yükselmeye başladı. Ama tabii burada tam 2014'te Soma katliamı yaşandı biliyorsunuz. Soma'daki maden cinayeti yaşandı, iş cinayetleri yaşandı. Ama zaten bu süreç içerisinde belki en sonunda biraz daha değineceğim. İş cinayetleri sürekli hiç azalmadı. Hep artarak bu süreç içerisinde devam etti. Bu dönemde dahil olmak üzere. Bu hani bir noktada işte bir toplumsal rahatlama, barış Umudunun olması vesaire ve buna yansımalarıyla hareketlenme kısa bir süre için devam ediyorken, E bunun arkasından işte e, efendim 17-25 Aralık meselesi sonra cemaatle AKP'nin arasındaki e, çatışmacı süreç e, beraberinde geldi e, ve esas temel olarak kırılma noktası 7 Haziran seçimleri oldu. 7 Haziran seçimlerinde AKP toplumsal desteğini kaybettiği açık ve net bir şekilde görünür hale gelmişti. Ve işte tam da bu noktada hızla AKP bir politika değişikliğine giderek daha otoriter bir yapıya geldi. Bildiğiniz gibi çözüm Süreci rafa kaldırıldı, i̇şte Suruç'ta 10 Ekim'deki Ankara katliamı gibi arka arkana işte büyük ölümlerin haberleri gelmeye başladı. Ve burada AKP hükümeti burada oluşan aslında kaosla, siyasi aslında bir taraftan da kaosla kendi iktidarını tahkim etmeyi, e, başardı. E, ama öbür taraftan da toplumda çok ciddi bir e, kırılma ve çatışma süreci e, yoğunlaşması e, beraberinde gördük. E, ve e, bunun arkasından da işte 15 tane müstarbe girişimi ve o hal e, meselesi oldu. Şimdi o halle beraber şu açıdan çok önemli. Otoriterleşme çok daha artmaya başladık kanun hükmünde Ama onun yanında çok önemli bir e, nokta hemen Biliyorsunuz 15 Temmuz olduğu halde hemen o süreç içerisinde Varlık Fonu meclise geldi ve birden bütün işte varlıklar bir fona da toplanıp işte burada bunun satılması ya da bunun üzerindeki tasarrufu siyasi iktidara bırakan bir anlayış oldu. Beraberinde bugüne kadar çok çıkartılamayan kiralık işçilik gibi Esnekleşmeyi, güvencesizleşmeyi derinleştirecek e, yasal düzenlemeler beraberinde getirdi. Yani arkasından da işte tek adam rejimine gidecek bir referandum süreci ve ardından da bir tek adam rejimi, bir otokratik rejim Türkiye'de kuruldu. Ve bunlar da büyük ölçücü işçi hareketlerini baskılayıcı Idi. Ve bunu birçok zaman siyasi iktidarın temsilcileri de söylediler. Örneğin grevleri engelleyerek işçi hareketlerinin, şartlarını hareketlerini engellediler. Ve sonunda da pandemi süreci aslında tam da burada bir kırılma noktası. Emekçilerin bu noktada e, nasıl da bir kırılma noktası olduğunu gösterdi. Şimdi bu otokratik yapı yani demokrasiden uzaklaşılması durumunun peşinden pandeminin de etkisiyle ama küresel bir takım dengelerdeki değişiklikleri de beraber özellikle geçtiğimiz 6 ay içerisinde ekonomide çok hızlı bir e, çöküşe e, neden oldu. İşte devalüasyon çok yüksek boyutlarda, enflasyon e, arttı ve bunun karşısında işte ücretler sözde yüzde 50 civarında bir asgari ücret artışı oldu Aralık ayında 2021 ama bu hızla daha işte %50 bile para geçmeden erimeye başladı Demin söylediğimiz gibi işte ancak bugün 283 dolarlar civarında bir asgari ücret var Avrupa'daki en düşük asgari ücret miktarıdır bu böyle bir şey kırılma ve düşüş yaşadı işçi hareketlerinde yükselme bir Aralık Ocak ve Şubat aylarında bir yükseliş eğimi gözüktü. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, buradaki hareketler büyük ölçüde bürokratik sendikalar, yani toplu sözleşmeye dayalı, işte daha büyük işte bir bürokratik yapıları oluşturulmuş sendikalardan ziyade daha çok aşağıdan örgütlenen. Daha o bürokratik yapının çok içerisinde olmamış sendikalar tarafından bu direnişler yürütüldü. Örneğin işte yemek sepetinde iki direnişler oldu nakliyat iş, işte yurt içi kargoda oldu Umut Sen, efendim Migros depo işçilerinin grevinde DG'de e, Sen, e, Antep'teki teksil işçilerinde Bir Tek sen. yani isimlerini bile belki... Birçoğunun daha yeni duyduğumuz ama işçilerin kendi içinde oluşturdukları bir mücadele süreci burada daha etkili olduğu görüldü. Buna karşılık mesela metal en güçlü işte işçilerin örgütlü olduğu sektör olmasına rağmen e, yılbaşından itibaren imzalanan e, toplu sözleşmeler ki bunlar işçilere rağmen imzalanmış sözleşmelerdi. Yani onların şey rızası dışında bir gecede aniden imzalanan şeyler onlar da eridi hızla ve bugün Karşımıza şu çıktı ki, karşımıza şu çıktı ki, bugün en güçlü olan iş örgütlenmesinde en güçlü oldu örgütler bile bugün diğer o küçük bürokrasiler uzak olan sendikaların yaptığı direniş süreçlerini hayata geçiremediler. Evet, yani çok böyle bir özet şey yaparsak eğer hızlı bir özetleme yaparsak bu şekilde alabiliriz. Hocam aslında son iki dakikamız var. Bundan sonrasını biraz daha belki sizden rica edelim. Bundan sonraki süreçte şudur esası olan üretim sürecini em emekçiler açısından çalışma hayatı açısından baktığımız zaman e, toplumdaki de otokratik yapı aynı şekilde üretim sürecine de yansıyor. Orada da emek denetiminin son derece yoğunlaştığı mavi yakalı beyaz yakalı hiç fark etmiyor. Ve artık profesyonel meslekler de bunun içine e, katılıyor. Örneğin bu dönemdeki önemli eylemlerden bir tanesi de işte sağlık alanındaki sağlık emekçilerinin, hekimlerin ve diğer sağlık emekçilerinin mücadeleleriydi. Ve bundan sonraki süreç Tabii bu taka devam edecek bir demokratik mücadele süreci olacak. Bu üretim sürecinden başlayabilir, devam edebilir. Ama bu sürecin bir geni, genel anlamıyla bir demokrasi mücadelesi olması gerekiyor. Olayları tamamen seçimlere bağlayan, tek çıkış yolunun seçim olarak gösteren işte muhalefet partilerinin bir takım şeyleri var. Maalesef bunların ben çok etkili olmayacağını, Önümüzdeki süreci Türkiye'nin daha demokratikleşeceği insanca yaşayacak ve çalışma koşullarının oluşacağı bir Türkiye inşa edilecekse bunu işte bu demokrasi mücadelesi işte ekolojik alanda kadın mücadelesiyle işte emek mücadelesiyle Efendim e, kimlik mücadeleriyle e, birlikte inanç mücadeleleriyle birlikte hep beraber bir demokrasi mücadelesiyle birlikte yürüyeceğini ee, bu şekilde buradan eğer bir çıkış yolu bulunacaksa buradan olacağını düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkürler bu değerlendirmeniz için. Evet Berna programı sonuna doğru geldik. Ee, aslında e, Özgür hocamız onların değerlendirmesini yaptı çünkü bunun bizim için bir anlamı vardı. Biz 2012 yılı Nisan ayında programlarımıza başlamıştık. Programlara kaynaklık eden çalışmamız da aslında Berna ile beraber Yıldırım hocanın emeğin kenti İstanbul çalışmasıydı. Yıldırım Şentürk'ün kendisinde 10. yıl vesilesiyle sevgili analım Hanım ee, ve yine Berna Prozono'nun başında söylediği Açık Radyo'nun dinleyici destek haftası içerisindeyiz. Ee, bizim gibi emekten yana işçinin sesini e, sizlere ulaştırmaya çalışan çok az mecra kaldı. Aynı zamanda Açık Radyo çevre, kadın, çocuk e, sorunlarına duyarlı kültür ve sanatla hemel olan az sayıda e, elimizde kalan kaynaklardan biri. E, bu nedenle desteklenmeye ihtiyacı var. Çünkü Açık Radyo bağımsız bir radyo, sınırlı reklam belirleri bir kenara bırakılırsa sadece dinleyici destekleriyle e, yayınlarını sürdüren ve programlarının tamamı gönüllülük üzerinden e, yapılan programlar. E, bu nedenle programlarımıza destek olabilirsiniz. Açık Radyo.com sitesine girerek oradaki Destek ol butonuna tıklayarak nasıl destek olabileceğinizi de öğrenebilirsiniz diyelim. Evet açık tadyoyu desteklemeye davet ediyoruz konuklarımızı evet. ve Özgür Hoca'ya da bu 10. yıl özetine nedeniyle ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Ben de kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum tekrar destek özel haftasıyla. Ee, gelecek pazar akşamına kadar sürecek. Ee, bunu da hatırlatmış olalım e, dinleyicilerimize ve hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.